Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dün 14 Temmuz Dünya Köpekbalığı Farkındalık Günü kapsamında Greenpeace köpek balıklarına dair çarpıcı bilgiler derledi. Köpek balıkları dinozorlardan da önce var olan ender canlılardan. Bugün dünyada yüzlerce köpek balığı çeşidi var. Köpek balıklarının bir kısmı yumurtlarken bir kısmı da insanlar gibi doğuruyor. Hatta soğuk kutup sularında yaşayan Grönland köpek balıkları bugüne kadar gezegenin bilinen en yaşlı mı desek en eski mi desek omurgalı hayvanı. Cam göz köpek balıkları saatte 70 km hızla yüzebiliyor ve suda 9 metreye kadar da sıçrayabiliyor. Apolet köpek balıkları kuyruklarını ve yüzgeçlerini kullanıp nefeslerini tutarak kayalarda ve karada dolaşabiliyorlar. Çekiç kafalı köpek balıklarının uzun kafaları Onlara sadece elektromanyetik dalgaları hissetmek için özel bir algı vermiyor. Aynı zamanda 360 derecelik bir görüş alanı da sağlıyor. Derin deniz karanlıklarında köpek balıklarından küçük fener köpek balığı karanlıkta parlamak için kendi yöntemlerini kullanıyor. Müthiş canlılar maalesef pek çoğunun soyu tükeniyor ve onları ve okyanusları korumamız gerekiyor. A platformu yani Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş, Çevre platformu ve Dereköy köylüleri yapılmak istenilen kömür madeni için bir açıklama yaptılar. Antalya, Korkuteli, Dereköy yaylasında kömür madeni açılırsa Korkuteli'nin tek su kaynağı olan Korkuteli çayının su havzası ve su kaynakları büyük zarar görecek. Azalacak ve kirlenecek. Dolayısıyla bütün Korkuteli halkı ve köylüleri bu işten zarar görecek. Bölgede tüm Korkuteli'nde yağmur ve karın en çok yağdığı bölge ve dolayısıyla tüm Korkuteli'nin 56 bin dönümlük tarımsal arazilerinin sulandığı Korkuteli Barajının da tek su kaynağı. Yağmurlar yüzey suyu olarak madene akacak, madenden kirli su olarak Korkuteli çayına karışacak. Bölgede yağan yağmurlar özellikle Dereköy Yaylası'na bakan tepelerde kayaların geçirimsiz olması nedeniyle aşağıya doğru Yüzey suyu olarak akmakta. Eğer kömür madeni aşağıda dereköy köy yaylasına açılırsa yüzey suları olarak inen yağmurlar madenin bütün kirli sularını daha aşağıya korkuteli çayına taşıyacak. Madendeki ağır metaller, tarıma ve insan sağlığına zararlı elementler yüzey sularıyla bütün korkutelinin meyve bahçelerine, tarlalarına taşınacak ve köylülerin ürünleri zarar görecek ve köylüler mağdur olacak. Bölgede özellikle su kaynaklarında geri dönülmez zararlara mal olacak. Bu yüzden kömür madenciliğine asla izin verilmemesini, kömür madeni için her türlü yasal işlemin maden açılmadan sonlandırılmasını, her türlü iznin başvurularının reddedilmesini talep ediyoruz, dedi A Platformu ve Korkuteli Köylüleri. Karadeniz isyandadır. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen av ile ilgili açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 Nisan 2020 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında planladığı av turizmi uygulama talimatıyla yapılan Oldukça zor koşullarda yaşam mücadelesi veren ve avlatılması düşünülen başta yaban keçisi olmak üzere birçok türün yok edilmesi devlet eliyle izne bağlandı. Listeye bakıldığında ülke genelinde yaban keçisi için toplamda 480 bireyin av turizmi adı altında katledilmesi öngörülmekte. Bu uygulama derhal iptal edilmelidendi. Ayrıca bizler ülke topraklarına varlıklarıyla ve zor koşullarda verdikleri yaşam mücadelesiyle değer katan dağ keçilerimizin, ceylanlarımızın, yaban koyunlarımızın, kızılgeyiklerimizin ve karacalarımızın ihale yoluyla para için öldürülmesine hayır diyoruz ve avlanma uygulanmasının iptal edilmesini talep ediyoruz diye açıklama yaptı Karadeniz isyandadır. 30 Haziran tarihinde İspanya'daki 15 termik santralden 5 gigawatt kurulu güçte 7 tanesi üretimini durdurdu. Kapatılan santraller arasında 2020-2021 döneminde 3,7 gigawatt kurulu güce sahip 4 termik santral daha katılacak. 2 yıl içerisinde İspanya'nın kömür santrali sayısı 15'ten 3'e gerileyecek. 2019 yılında İspanya kurulu gücüne 6528 megawattlık yenilenebilir enerji ekleyerek toplam kapasitesini 54 1457 MW'a çıkardı. İspanya'nın amacı 2030 yılına kadar elektrik sisteminin %73'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamak. Bu durumun 300 bin yeni istihdam da yaratmasını öngörüyor. Avrupa Birliği'nde yeni uygulamaya konan emisyon limitleri İspanya hükümetinin bu zorlu dönüşüm sürecinde işlere verdiği destek konusundaki siyasi kararlılığı dönüşümün sendikaların desteğiyle olmasını da sağladı. İspanya'da kömüre dayalı bölgelerin dönüşümünü desteklemek üzere sosyal ve ekonomik değişimi hızlandıracak Adil Dönüşüm Enstitüsü kuruldu. Bu durum benzer zorluklar yaşayan diğer ülkeler için küresel ölçekte bir örnek teşkil ediyor. Bu süreçte hükümet, elektrik şirketleri ve sendikalar arasındaki anlaşma santrallerin kapanması sürecinden etkilenen tüm çalışanları korumak üzere tasarlandı. Anlaşmaya, aynı zamanda eğitim kursları ve yoğun emek gereksinimi olan söküm faaliyetleri yoluyla taşeron işçilere yönelik fırsatları da içeriyor. Amaç sürdürülebilirlik ve yenilikçilik prensiplerine dayalı, santrallerin kapanmasından etkilenen işçiler için yaratılacak yeni istihdamın yanı sıra kadınlar ve gençler için daha fazla fırsat yaratan ve birçok alternatif sunan seçenekler oluşturmak. İspanya Adil Dönüşüm Enstitüsü Müdürü Laura Martín Murillo, Enstitü etkilenen bölgelerde uzun vadeli istihdam yaratacak projeleri katılımcı süreçle destekliyor. Yenilenebilir enerjinin yaratacağı istihdam, kömür santrallerinin kapatılmasıyla oluşacak iş kaybının birkaç misli üzerinde olacak, dedi. İşte böyle güzel bir haberle programımızı bitirelim. İspanya hepimize örnek olsun. Esen kalın. Gezegenin Geleceği